بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن نفسنا ومن سيعة أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساعا واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قابلا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستغفر حبيب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الامور مختطفاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة وكل ضلاله في النار ثم بعد اهل kardeşlerim bu inşallah 35. konu ve 74. dersimizi yapacağız. Ama nasip edersak? bildiğiniz gibi geçen hafta Zeynab Radıyallahu Anha Hanım yani Aleyhissalatu Vesselam'ın kızı'nı kastediyoruz. Eee Medine'ye hicreti Bedir'den sonra e, fidye ödeyerek sonra fidyesinin geri gönderilmesi suretiyle Medine'ye hicreti konusunu ve e, aleyhissalâtu vesselâm'a yapılan e, suikast girişiminden bahsetmiştik şimdi o konuyla ilgili ayrıca bayram namazı mü'minlerin Bedir'den sonra şev, e, Şevval ayında ve hicretin ikinci yılında ilk bayram namazını kıldıklarından bahsetmiştik Özellikle bunun üzerinde duracağı müellik bu şekilde tertip etmiş. Yani demek istediğim geçtiğimiz haftaki konudan çıkan dersleri neler onlara anlatacağız. Birincisi değerli kardeşlerim, bir kadın tek başına sefere çıkması meşru değildir, caiz değildir. Bunu nereden alıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kızını Mekke'den aldırmak için kimi gönderiyordu? Zeyd ibn-i e ve en sağlığı bir adamı gönderiyor. Mekke'nin yakınlarında 8 kilometre kadar Mekke'ye yakın, Yecic adındaki bir vadiye gidin ve oradan Zeynep'i alın gelin diyor. Onunla ilgili kız sayı uzun uzadıya geçen hafta anlatmıştık. Oraya tekrar dönmeyeceğiz. Zeyd radıyallahu an Ali'sünnetü vesselam'ın eee çok yakınında. Dolayısıyla Zeynep radıyallahu anha'ya yani kızına sanki akraba konumunda. Onun için Zeyd radıyallahu an gönderiliyor. Yani nasıl akraba konumunda? Ali'sünnetü vesselam'ın azatlı kölesi ve evlatlığı Ama bu evlatlık hükmü sonradan ahsap suresindeki ayet-i kerimelerle kaldırılıyor. Onun için sahih bir hadiste, hem Buhari'de hem Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste, Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, biz Zeyd'i diyor, Zeyd ibni Muhammed diye çağırırdık, öyle sesleniyor. Zeyd ibn Muhammed yani Muhammed'in oğlu Zeyd diye daha önce böyle hitap ederdik seslenirdik. Ona çağıracağımız zaman böyle çağırırdık diyor. Zeyd de Allah Resulü aleyhi salatu vesselam'ın azadlı kölesiydi diyor. Sonra ayet geldi. اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَتُ اِنْدَ اللّٰهِ Onları yani evlatlıklarınızı babalarına nispetle çağırın. Babalarının isimleriyle çağırın ayet-i kerimesi geldi. Ondan sonra bu çağırma işini böyle yaptık demek istiyor. Hu e'kisatünnallah. Yani babalarına nispetle çağırmak bu daha doğrudur diyor. Bu ayet-i kerime ve bunun öncesindeki sonrasındaki ayet-i kerime evlatlıklarla ilgili hükmü ortaya koyuyor. Hatta Zeyd radiyallahu anh, Zeynep binti Cahş radiyallahu anha ile evli. Yani karıştırmayın, aleyhissalatü vesselamın kızını kastetmiyoruz. Zeynep binti Cahşi. Aleyhissalatü vesselam, Zeyd ile Zeynep binti Cahş radiyallahu anha'nın evliliklerini teşvik ediyor. Evleniyorlar, sonra problem oluyor ayrılıyorlar Ayrılırken de aleyhissalatü vesselam Zeynep binti Cahş evlenme hususunda tereddüt ediyor. Yani şöyle ki sanki onunla evlenecekmiş gibi bir konuma geliyor ve öyle hissediyor ve bundan da tedirgin oluyor. Yani Allah azze ve celle emredecek onunla evlenecek evlatlığının eşiyle evlenecek konumdan dolayı tereddüt ediyor veyahut da endişe ediyor. Ama böyle de oluyor gerçekten. Allah Azze ve Celle burada bir hüküm beyan ediyor. Diyor ki, sizin evlatlıklarınız sizin oğullarınız değildir diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de tek sahabi ismi geçer. O da Zeyd radıyallahu anh'ın ismidir. İsim olarak yani. Tek onun ismi geçer. Başka hiçbir sahabenin ismi geçmez. Ama bazı sahabelere özellikle işaret edilmiştir. Bu ayrı. Ahzab suresinin ayetleriyle Zeyd radiyallahu an eşi Zeynep binti Cahşi boşayınca Allah Azze ve Celle onunla evlenmesini bildiriyor. Ve Zeynep binti Cahşi ile Evlatlığının, yani sözde evlatlığının eşiyle evlenmiş oluyor ve evlatlık hükmü bitiyor. İslam'da evlatlık hükmü bu olayla bitirilmiş oluyor. Evlatlık demek yani başka birinin çocuğunu alıp yetiştirmek, bakmak, ondan sonra kendisine miratçı yapmak demektir ki bu böyle bir şey dine doğru değildir, caiz değildir. Bakmak, bakımını yapmak, yetiştirmek ayrı bir şey. Bu güzel bir şey ancak büyüdüğü zaman erkekse eşe yani hanıma haram olur, çocuk kız ise erkeğe babaya haram olur bundan sakınmak gerek. Ve asla mirasçı olamaz. Bu caiz değildir. Ayetler ve aleyhissalatü vesselam uygulaması buna manidir. Ne yapılır? Bakılır. bakım üstlenir, e, üstlenülür. Ama e, akıl bali olduğu zaman bir çaresine bakılır. Ve asla nüfus kaydı yani e, nüfusa geçirilemez. O çocuk mirasçı olamaz. Bu dinen caiz değildir. Evet. Bu ahsap suresinin ayeti kerimesi gelene kadar Zeynep Binti Cahş e, radiyallahu anha ile aleyhissalatü vesselam e, dediğim gibi evli değiller. Bu ayet kerimelerle Zeyd'in boşaması evleniyorlar. Ondan sonra evlatla hukmi bitiyor. Ancak burada asıl söylemek istediğim şuydu Bu ayetler gelmezden önce Zeyd radiyallahu anha Sanki Zeynep binti Muhammed'e yani aleyhissalatü vesselamın kızına konumuzla alakalı olan Zeynep e, ismi o. Aleyhissalatü vesselamın kız, e, kızına sanki mahrem gibi yani onun yakın akrabası gibi onun için onu almaya e, Haris, e, Zeynep bin Haris'e gönderiliyor diyor müellem. Yoksa bir kadının tek başına yolculuk etmesi veyahut da mahrem olmaksızın kendisine nikahın haram olduğu kimseler olmaksızın e, sefer etmesi, yolculuğuna çıkması caiz değil. Konu bu yani. Evet. Bu delil olmasa bile e, belki de Allah'a alem aleyhissalatü vesselam kadının e, mahrem olmaksızın seferini yasaklamadan sahlamadan önce idi bu. Zeynep Binti Cahşin, şey Zeynep bint Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin getirilmesi. Evet. Demek ki bir kadının eee mahrem olmaksızın yolculuğa çıkması caizdir. Şimdi bunlarla ilgili açık delillere geçelim. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste diyor ki: "Hani hisraat bir kadın mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın ve e, bir kadının yanına da mahremi olmaksızın herhangi bir erkek girmesin diyor. Mahremi olmayan ne demek? Yani kendisine nikah düşmeyen yani yakın akrabalarından birisi babası, oğlu dayısı, amcası dedesi vesaire gibi kimseler. Bunlar olmaksızın yolculuğa çıkılmaz. Bunlar olmaksızın kadının yanına yalnızken asla girilmez. Yani. Yani bir zaruret herhangi bir şey varsa e, kadının yanına bu mahremlerden biriyle girilir. Yoksa kadın ne yapar? Perdelenir. Haremlik, selamlık dediğimiz e, örfe, İslami örfe riayet eder. Bir başka hadiste bir kadın üç günlük yolculuğa mahremi olmaksızın çıkmasın diye. Evet, bu hadiste Buhari'de rivayet ediliyor. Yine Buhari'de, bu Said'den gelen bir hadiste bu sefer Aleyhisselatü Vesselam iki güne düşürüyor. Diyor ki bir kadın iki günlük yolculuğa çıkmasın. Mahremi olmaksızın. Yanında yani kocası yahut da mahremlerinden biri olmaksızın üç günlük, iki günlük yolculuğa çıkmasın diye. Hadisin devamında şu iki günde de oruç yoktur. Yani oruç tutulmaz. Yağmül Fıtır bayram e, günü ama Ramazan bayram gününü e, bayramın birinci günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç yoktur. Yani tutul, tutulmaz. bunu haram olduğunu söylüyor hadis. Başka deliller de var. Süneni Ebu Davut'ta gelen bir hadiste Diyor ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, bir kadın, bir beritlik, bir mesafeye, mahremlerinden biri, kendisine haram olan, yahut da kendisine haram olan kimselerden biri, olmaksızın çıkmasın. Berit ise, yaklaşık, e, 20 kilometreye tekamül ediyor. Yani, 12 mil, aşağı yukarı 12 mil, i̇bn Huzeymen'in söylediği üzere 12 mil, 12 mil de aşağı yukarı 19.300 metre yapar, 20 kilometreye tekamül eder. Bütün bunlar neticesinde özellikle Şeyh Albani, Muhammed Nasrut'un Albani rahmetullahi aleyh'in dediği gibi mesafede bir tahdit yani sınır yok. Sefer ise, sefer ismi alıyor ise ister uçakla olsun, ister tren, hızlı trenle olsun ister gemiyle olsun veya hangi araçla hangi binitle olursa olsun, sefer hükmü alıyorsa yolculuk kısa da olsa, uzun da olsa, kadının o yolculuğa tek başına gitmesi caiz değil. Velev ki haç yolculuğu dahi olsun. Alimlerden bazıları güvenilir bir cemaat içerisinde, kadınların içerisinde veya erkenliklerin içerisinde ama mahremi yok. Güvenilir bir cemaat içerisinde hacc yolculuğuna veya benzer yerlere gidebilir deniliyor diyorlar. Biz bu görüşü tercih etmiyoruz. Özellikle tercih ettiğimiz delillere en uygun olan kadının mahremsiz olarak yolculuğa çıkmasının caiz olmadığı. Hatta hacca giderse mahremsiz olarak, yanında mahrem olmaksızın giderse, hacı kabuldur ama günahkardır, diyor alimler. Evet. Birinci konumuz buydu. Alınacak derslerden. İkincisi kardeşlerim, Darül Harp'te, yani kafirlerin beldesinde, onların özellikle müşriklerin kalabalığını artırmak için e, bulunmak orada e, ikamet etmek doğru değildir. E, herhangi bir kimse için bu özür olamaz. Ancak mecbur kalırsa, ikrah altında olursa bu müstesnadır. Bir de bunun detaylı bazı şartları vardır. E, yani kafirlerin beldesinde kalınabilecek şartlar vardır daha doğrusu. Bunu Muhammed Salih Hüseymi'nin Uthülü Selaseh, yani Üç Esas adlı kitabının son kısımlarına bakıp öğrenebilirsiniz. O konu bayağı bir uzun. Burada demek istediği Darül Harp'te e, müşriklerin kalabalığını artırmak için onları çok göstermek, göstermek için kalmak doğru değildir. Bu husustaki delil nisa suresindeki ayet-i kerime: "Men fi sabilillah yecid fil aradi murakan kethiran ve sah." Her kim Allah yolunda hicret ederse, hicret edilecek yerler, hicret edilecek çok yer bulur ve bir de genişlik bulur diyor. Allah yolunda hicret edecek orstuk. "Ve men min beytihi muhaciran ila Allah ve rasulih, thumma maut" Fakat وقع ecri Her kim Allah'a ve Resulüne hicret için yola çıkar, sonra da sonra da ölüm kendisine erişirse onun ecri, ücreti yani sevabı Allah'a düşer diyor. Burada bir sahabeyi hatırlayalım. Eee bununla ilgili nuzul sebebi olanı zikredilen bir eee adam var. O da Habib ebini Damra el Bunu daha önce söylemiştim size. Bu sahabi eee bu ayetler gelmeden önce peygamberimizden esinlenip sinan Medine'ye hicret etmiş. Ondan sonra orada e, ikamet ederken, Medine'de kalırken bu adam da Mekke'de ve çok yaşlı bir adam. Bu hicretle ilgili e, ayetlerin içeriğinde olduğu gibi must, mustazaf yani zayıf olan kimseler, bir imkan bulamayan kimseler müstesna diyor ya adam diyor ki ben zayıf kimselerden değilim. Bu mustazaf kimselerden değilim diyor ve oğullarına emrediyor. Diyor ki beni diyor bir e, binite bindirin ve Medine'ye doğru yöneltin diyor. Yaşı da yani bayağı ilerlemiş adam. Yani. Ben bunlardan değilim diyor. Ayette kastedilen ben zayıf kimselerden değilim. Yol bulamayan kimselerden değilim demek istiyor. Vallahi alem. Ondan sonra o çocukları adamı bindiriyorlar bir devenin üzerine ve Medine'ye doğru sürüyorlar. alan ten'im denen bölgeye geldiği zaman ileride bu bölgeden bahsedeceğiz inşallah. Veda haccı e, konusunda. Aişe radıyallahu anh'ın e, tekrar ihrama girdiği bir yer. Oraya geldiği zaman Mekke'nin yakınında biliyor yani. Adam sağ tarafa yöneliyor ve vefat ediyor. Bir başka rivayette de vefat etmeden önce sağ elin sol önüne koyuyor ve bu Allah için, bu da Resulü için diye beyat ediyor. Ondan sonra da vefat ediyor. Sübhanallah. Sonra işte bu ayet geliyor. Yani her kim Allah'a ve Resulüne hicret için evinden çıkar da kendisi de yolda ölürse diyor, ecre Allah'a veriyor. Subhanallah. Ve kanallahu gafuran rahime. Allah Azze ve Celle çok bağışlayan ve merhamet sahibidir. Dolayısıyla kafirlerin beldesinde kalmak, onlarla beraber yaşamak, Müslümanları Müslüman bir kimseyi dinini özellikle tehdit eder. Allah azze ve celle'yi kızdırır ve ayet-i kerimenin tehdidi altına girer. Muhakkak <gülüyor> ki nefislerine zulmeden yani kendilerine yazık eden kimselere melekler vefat ettirirken onların canlarını alırken derler ki siz ne işteydiniz? Yani durumunuz neydi? Neredeydiniz? Ne haldeydiniz? derler. Kâle kunnâ Bizler yeryüzünde zayıf kimselerdir derler. Kâlu elem tekun Allâhu Melekler tekrar onlara Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا اِلَيْهَا Oraya hicret etseydiniz ya de derler. فَاُولَاكَ مَعْوَاهِمْ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ Onların yeri cehennemdir ve onların varış yeri, gidecekleri yer, baranacakları yer ne kötüdür diyor. Subhanallah. Evet. Bu konuda Ha, e, Hafiz ibni Ebi Yala'da rivayet edilen bir rivayet var. Bu zayıf. Ancak tefsirlerden, özellikle İbni Kesir, Rahmetullah aleyhine rivayet ettiği e, tefsirinde, ayetin tefsirinde e, getirdiği bir e, olay. Bunu söyleyelim inşallah. Bu e, olayı de, şey yapan, bu olayın daha doğrusu e, sahih kısmı var. Onu da söyleyeceğim inşallah. Had, e, hadisi rivayet eden ravi Ezher ibn-i Raşid bu ta, Tebetabi'in döneminde rivayet ediliyor diyor ki bizler e, insanlardan bir kısmı gelirdi ve bazı hadisler tahdis ederdi yani bazı sözler söylerdi, hadisler söylerdi İnsanlar da bunu bilmezlerdi. O Hasan el-Basri'ye gelinler. Evet. Hasan el-Basri ise tabinden bir birisi. Yani sahabeyi görmüş birisi. O da onlara ne olduğunu açıklardı diyor. Bir gün bir hadis anlattılar. Hadiste şöyleydi diyor. Müşriklerin ışığı ile şey ile aydınlanmayın. Müşriklerin ateşi aydınlanmayın. Ee, ve yüzüklerinize Arapça nakşiş, nakış işlemeyin. Hadisi yani peygambere nispetle aslında hadis bu yönüyle zayıf ama bu burada bu şekilde ifade ediliyor. Ee, yüzüklerinize Arapça yani nakış yapmayın. Bu hadisi anlayamıyorlar. insanlar e, Hasan İlbasir radiyallahu anha geliyorlar. O da onlara bunun ne manaya geldiğini anlatıyor. Diyor ki yüzüklere Arapça nakış yapmayın. Yani Muhammeden Resulullah şeklinde yüzüklerinize böyle bir nakış, Arapça nakış yazdırmayın. Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın kısmı ise diyor müşriklerle istişare yapmayın. Yani onlarla beraber olup onlarla fikir alışverişi yapıp istişare etmeyin. Manasına gelir diyor. Sonra da şu hadisi, şey şu ayet-i kerimeyi delil getiriyor, şahit getiriyor. Ya eyyuhallezine amenu la tettehidu bitaneten min duuniküm. Ey iman edinler! Sizden başka kimseleri sırdaş edinmeyin. Ayet-i kerimesinde delil getiriyor. Evet. Bu hadis, yani müşriklerin ateşiyle aydınlanmamak Hadisini, Muhammed Nasrut'un Albani Şeyh Albani Rahmetullah zayıflıyor. Ancak bu olay tefsirlerde anlatılmıştır. Bunun e, bir kısmı sahih şöyle geliyor. Aleyhisselatü ve selam kendi nakşi ile yani Muhammed'in Resulullah ile yüzüklerin nakş edilmesini o şekilde yazı yazılmasını yasaklıyor. Bu kısım sahih. Evet. Hafiz İbni Kesir, meşhur bildiğimiz İbni Kesir tefsirinde bu ayetin, bu hicretle ilgili ayetin ve zikrettiğimiz kıssayı söyledikten sonra diyor ki, kastedilen müşriklerin oturdukları, konakladıkları, barındıkları yerlere yaklaşmayın. Onların memleketlerinde olmayın. Bilakis onlardan uzak durun ve onların memleketlerinden, beldelerinden hicret edin. Bu manaya gelir diyor. Evet. Bir başka sahih hadiste de kim müşriklerle bir arada olursa ve onlarla beraber oturursa onlardan diyor. Kardeşlerim az önce söylediğim gibi bu e, bir takım şartlarla bir insan kafirlerin beldesinde oturabilir dini sağlam olacak. Yani dininden yana şüphesi olmayacak. O kaldığı yerde, kaldığı yerde bir şey için kalmış olacak. Geçerli bir mazeret için kalmış olacak. Vesaire. Bu gibi şartlar doğrusunda kalınabilir ama onun dışında kafirlerin beldesinden özellikle müşrik toplumdan uzak durmak gerekiyor. Dolayısıyla darül harp Den sonra eğer Darül İslam var ise orada e, artık Darül Harp'te kalmak için bir mazeret, bir e, özür yoktur. Şimdi güncel olarak e, konuya bir yer demektir. Bir de e, oraya hicretin ne olması gerekiyor? Kabul edilebilir olması gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu değilse, hicret edilemiyor ise o zaman Kişi için mazeret var demektir. Bizim memleketimize gelince, bizim memleketimiz darül harp değildir. Birilerinin iddia ettiği gibi. Bizim memleketimizin halkı Müslümandır, İslami bir beldedir. Yönetim ayrı bir mevzu. Yönetim, İslami bir yönetim değil. Bunu herkes biliyor. Ama halk Müslüman ve Müslüman bir beldedeyiz. Elhamdülillah. Hatırlayın Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir yere baskın yapacağı zaman, Önce kulak verirmiş. Sabaha karşı baskın yapar ve kulak verir. Acaba ezan okunuyor mu okunmuyor? Okunmuyorsa baskın yapar. Burada okunmuyor mu ezan? Okunuyor. Sadece ezan mı var? Hayır. Bir sürü İslamin şiarları var. Dolayısıyla burası Müslümanların yaşadığı İslam'ı bir beldedir. Darül harp değildir. Buraya ister Müslümanlardan isterse onların istiraf ettiği kimselerden herhangi bir kimse direkt buraya baskın yapıp savaş açamaz. Bu doğru değildir. Ama biz ne, ne istiyoruz? Allah Azze ve Celle yönetimimizi de inşallah İslami bir yönetim yapsın. Yöneticilerimizi en güzel şekilde ıslah etsin, onlar İslam'a yönlendirsin, yanlışlarını düzelsin, hatalarını düzelsin ve isabetlerini razı olduğu şekilde, yani Allah Azze ve Celle razı olduğu şekilde artırsın isabetlerini. Böyle dua ederiz. 3. bir konu. Hatırlarsanız geçtiğimizde eee şeyde dersiniz de söylemiştik. Bayram namazı kılınıyordu Bedir'den sonra Şevval ayında. Bayram namazı diyor Müslümanlara musallada kılmak vaciptir. Evet. Şimdi bu Melfin görüşü burada ona muhalefet ediyoruz. Eee musallada kılmak vacip değil, sünnettir diyoruz biz. Ancak müellifin görüşünü de ilmi emanete saygı için e, mutlaka söylüyoruz. Verdiğimiz notlarda da zaten o şekilde yazıldı. E, dipnot olarak da düştüm aşağıya. Onlara bakarsınız. Evet, musalla demek yani namazgahta dışarıda. Ama bayram namazının hükmüne o vacip. Bayram namazı mutlaka ister musallada, namazgahta, dışarıda olsun, ister içeride olsun kılınması gerekiyor. Her Müslümanın üzerine vacip ki ee, daha da ilerisi var söyleyeceğim inşallah. Hadisler de geliyor. Allah Azze ve Celle düşmanlarını korkutmak ve Müslümanların gücünü göstermek için ve mümin kadın ve erkeklerin bu buluşmada yani dışarıda büyük bir buluşmada, bayram namazı için buluşmada Onların sıdgını, doğruluğunu ve imanlarını artırmak için bu namazı ümmete meşru kılıyor. Ümmete şeriat yapıyor yani. Çok önemli bir namaz. Aleyhissalâhu aleyhi ve bu namaz için işte o dönemde insanları topluyor ve o dönemdeki Yahudileri ve müşrikleri bu namazda korkutmuş oluyor. Yani bir güç gösteririz. Han yani ibadet evet Allah hazretlerine bir ibadet yapılıyor. Bununla ecir elde ediliyor. Bu bir, ikincisi de bir güç gösterisi. Müslümanlar birlik içerisinde. Hani eee hacca gidildiği zaman hac döneminde gidemeyenlere Rabbim acilen nasip etsin hac ve umre. Bizlere de tekrar inşallah. Televizyonlarda görmüşsünüzdür. Bir, çok büyük bir kalabalık. İnsan yani o onu gördüğü zaman e, böyle kendinden geçiyor. Yani Düşünseniz de dünyanın her bir yerinden gelen Müslümanlar bir aradalar. Yani çok büyük bir mahşeri bir kalabalık. Burada hem insan böyle Müslüman olmanın bir şeysini yani e, gururunu güzelliğini hissediyor orada. Bu bir güç gösterisidir. ya yani. Bir de burada gerçekten bazı şeyler sünnete göre e, ayetlere göre sünnete göre yapıldığını ve e, orada bir takım şeylerin planlandığını düşünün. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam döneminde, sahabeler döneminde olduğu e, gibi tam fonksiyonlarını yerine getirdiğini düşünün. O adam çok büyük bir şey bu. Yani tıpkı hac olduğu gibi bayramlarda da kalabalık Müslümanlar için e, gerçekten vazgeçilemeyecek çok önemli bir konu. Şimdi bu bayram namazıyla ilgili biraz teferruata gireceğiz. Birincisi Sünnetlerinden bahsedeceğiz. Bayram namazının evvelinde ve bayram namazında. Aslında bayrama yakın değiliz ama e, bunu bayrama yakın tekrar ediyoruz. E, şimdiden bir hatırlamış olalım. Rabbim bayramları nasip ettiği zaman inşallah bunları da yerine getiririz. Evet, bayram namazına çıkmak vaciptir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlardan, hayız ol, hayızlı kadınların bile, yani özürlü kadınların bile bayram namazına çıkmasını emrederek bayram namazının vacip olduğunu e, şiddetli bir şekilde, yani çok aşırı bir şekilde vurgulamıştır. Hadis Buhari'de geliyor. Genç kızlar, perde ehli kadınlar ve hayızlı kadınlar musallaya, namazgaha çıksın diyor. Onlar hayra iştirak ederler, şahitlik ederler ve Müslümanların duasına da şahitlik ederler. Ancak haizli olan özürlü kadınlar musalladan biraz geride dururlar. Uzak dururlar. Yani namaz kılanlarla beraber değil de onlar geride dururlar. Bir başka rivayette ee, diyor ki Ümmü Atiye radiyallahu anh'a biz diyor genç, bekar kızların ve perde ehli kadınların ve hayızlı kadınların <gülüyor> her iki bayramda da hayra şahitlik etmelerini ve Müslümanların davetine şahitlik etmeleri şahitlik etmekle ve yani musallaya çıkmakla emrolunduk diyor. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizatihi emrediyor. Kadının bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor cilbabı. Cilbak demek kardeşlerim diş örtüsü demek diş. Yani kadının müslüman kadının bir iç, iç kıyafeti vardır. eee çocuğun eşinin veyahut da babasının annesinin yanında giydiği bir de dış kıyafeti var. Yani tamamen boydan boya örten, bürüyen bir kıyafettir bu. Cilbabı olmayan, böyle cilbabı olmayan ne yapsın? Ne yapacak diye sorunca Peygamberimize bir kadın o da arkadaşından cilbab alsın Arkadaşının yani kendisi gibi kadın olan bir arkadaşının komşusunun veyahut da yakınının cilbabı varsa onu alsın fazladan. Yani burada namaza çıkmanın Müslümanlarla birlikte o namazda iştirak etmenin önemine vurgu yapıyor. Ne kadar gerekli olduğunu ne kadar vacip olduğuna vurgu yapılıyor. Allah Azze ve Celle E, bu şekilde bizim beldemizde de kadınlarla birlikte bayram namazını eda etmeyi nasip etsin. Düşünseniz de yani bir tasavvur edin. Kayseri e, her belki bir bölgede tamamen olamaz da 3-4 bölgede ha nasıl kurban keserken 3-4 tane böyle büyük pazar kuruluyor. Öyle e, bir şekilde e, musallaya kadınlarla çocuklarla birlikte çıkıldığını düşünün. Tam bir bayram namazı etsin tam bir güç gösterisi çok büyük bir toplantı çok büyük bir buluşma olur yani. Rabbim nasip etsin tamam. ha, bu arada biz kendi içimizde gücümüz nispetinde e, bayram namazına musallaya çıkıyoruz hanımlarınızı da çıkartmaya çalışıyoruz sizin de bilginiz olsun Allah nasip ederse devam edeceğiz evet ikincisi ali Serra tuya Serra Bayram namazına çıkarken gusleder ve en güzel elbiselerini giyiner ve süslenirdi. Bayram namazı için gusletmek müstahaptır yani sünnettir. Ali radıyallahu anha anha soruyorlar. Gusül nedir diye? Ne, ne zaman yapılır diye? O da söylüyor. Cuma günü, Arefe günü kurban bayram namazı günü ve e, Ramazan bayram günü diyor. Yani müstehap olan gusülleri sıralıyor. Bunlar müstehap olan. Daha başkaları da var ama o fıkhın konusu. Evet. Bir başka hadiste de e, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh pazardan istabrak cinsinden bir e, elbise alıyor. Hülle. Yani böyle cübbe gibi bir şey. İste bırak e, İpek türü bir kıyafet Aleyhisselatü Vesselam Onu getiriyor bunu diye al Bayramlarda bununla Süslenirsin yani güzel Kıyafet olarak giyersin ve heyetler Geldiği zaman da giymiş olursun diyor Bir müddet O Aleyhisselatü Vesselam yanında kalıyor Sonra Ömer Radiyallahu Anh'a Bu şey Cübbeyi İpekten olan cübbeyi gönderiyor Göndermeden önce de diyor ki bu elbise için bir nasip yoktur. Yani ahirette bir nasip söz konusu değildir. Dünyada giyen için diyor. Sonra da Ömer radıyallahu anh'a gönderince Ömer radıyallahu anh da diyor ki sen böyle böyle demiştin. Bunu giyenin ahirette bir nasibi yoktur diye. ya yani neden gönderdin o zaman deyince ben sana onu giymen için göndermedim. Onu satıp ihtiyaçlarını karşılaman için gönderdim diyor. Yani ipek bir kıyafet Erkekler için dünyada caiz değil. Kim dünyada epek giyerse erkeklerden, ahirette onu giyemeyecektir. Hadiste geldi. Güzel. Ancak kadınlar giyer. Yalnız buradaki şahit, yani hadiste, hadisle e, getirilen şahit istimbat, e, delil alınan yer, e, bayramlarda süslenmenin meşru olması, aleyhissalatü vesselam sünnet olması. Üçüncüsü, Ramazan bayram namazına çıkmadan önce birkaç tane hurma yerden Aleyhisselatü Vesselam. Kurban bayram namazında ise hiçbir şey yemeden çıkar. Hatta kurbanını keser. Kurban etinden bir şeyler yerdi. Bu da onun sünnetiydi. Yalnız bu yanlış bir algılama var. Bu oruç değildir. Bakın <gülüyor> bayram günü oruç tutulmaz. Bazı kardeşler kurban bayram günü özellikle Aleyhisselatü Vesselam kurban etinden yiyene kadar açmazdı deyip gün boyunca oruçlu hiçbir şey yemeden geçiriyorlar. Bu doğru değildir yani. Evet. Bununla ilgili deliller de e, Tirmizli ve İbn-i geliyor. Az önce söylediğimiz ifadeyi teyit eder şekilde Aleyhisselatü Vesselam e, Ramazan bayram günü e, bir şeyler e, yiyerek çıkardı ancak kurban bayram günü ise namaz kılıncaya kadar bir şey yemezdi. Veyahut da bir başka rivayette e, dediğim gibi kurbanı kesip de ondan yiyinceye kadar bir şeyler yemezdi. Diyorum. Dördüncüsü kardeşlerim bayram namazına yürüyerek gitmek bir yoldan ve başka bir yoldan dönmek yine aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Müstehab olan bir şeydir. Eee Yani aleyhissalatü vesselam musallaya çıkarken bir yoldan gider sonra başka bir yoldan dönermiş. Biz de yani arabayla gittiğimiz zaman veya yürüyerek gittiğimiz zaman e, yo, aynı yoldan değil de farklı yoldan gitmeye çalışacağım. E zaten yollar çift yönlü olduğu için inşallah o sünneti de yerine getirmiş oluyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi alem. Başka bir yol yoksa en azından e, çift yön bizi kurtarır gibi geliyor. Beşincisi Erken çıkarmış aleyhissalatü vesselam erkenden ve tekbir ve tehlillerde e, sesini yükseltilmiş Yani biliyorsunuz Ramazan bayramında tekbir sabah namazından sonra ta ki imam hutbeye çıkınca e, şeye kadar e, namaza kadar devam ediyor. E, Ramazan bayramında ama kurban bayramında arife günü başlıyor sabah namazından sonra E, dördüncü gün ikinci vaktine hatta akşam vaktine kadar devam ediyor. Tekbirler. Teşrik tekbirleri. Bununla ilgili gelen delilde de e, Abdullah İbni Büsur'un rivayet ettiği bir hadiste Ramazan bayram günü ve, veya Hatta kurban bayram günüydü. Kadınlarla beraber e, musallaya çıkıyor imamın geç gelmesini tenkit ediyor, eleştiriyor. İmam geç geliyor, geç kalıyor. Biz diyor nebiimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu saatte diyor işi bitirirdik diyor. Yani niye geç kaldı diyor. Bu onunla da e, tesbihe yani e, o tehlil, tekbir e, getirmeye işaret edilmiş oluyor. Allah azze ve celle bugünlerde yani bayram gününlerde e, tekbir getirilmesi ve Allahu Teala'nın yüceltilmesi, tazim edilmesini zaten kitabında emrediyor. Veli veli tukmil idde veli tekbirullah ala ma hedakum belirli günleri E, tamamlamanız ve Allah'ın size verdiği, e, hidayet ettiği şey üzere Allah'ı büyüklemeniz içindir diyor. Bu ayetler ve bunun gibi birkaç tane ayet var. Bunlar hep bayram günü Allahu u Teala'yı tekbir etmenin, e, tehlil etmenin e, konusunu içeriyor, ona işaret ediyor. Burada bir şey hatırlatalım. Bu tekbirleri getirirken Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, ve Allahu akbar, Allahu Bu gibi tekbirler bazen 3 defa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kebira şeklinde de var. Abdullah ibni Mesud'den rivayet edilmiş tahiyyad işlerde. Bunlar, kardeşlerim, bunların bir zamanı yok. Yani sadece namazdan sonra söylenecek diye bir şart yok. Artı bunu topluca Söylenmesi de yani hep bir ağızdan söylenmesi de doğru değil. Alimlerimiz buna bid'at diyorlar. Çünkü bu hususta hiçbir delil gelmemiştir. Ama bir insan söylerken birkaç kişi de söylemeye başlar da, yani 3-5 kişilik bir grup halinde e, tevakuken böyle bir e, topluca söyleme olursa bunda bir şey yok. Yani toplu söylemeyi kastedilmemesi gerekiyor. <gülüyor> Özellikle bunun için uğraşılmaması gerekiyor. <gülüyor> Toplu söylemek, topluca tekbir aizan. Hatta ben bazı yıllarda görüyorum. Bir kişi kalkıyor söylüyor ondan sonra komut veriyor. Arkasından bütün cemaat bu teşvik tekbirlerini söylemeye çalışıyor. Bu asla doğru değil. Bu tek ferden ferden söylenecek. Ama birkaç sö söylemeye başladım birkaç kişinin söylemesine denk gelirse bunda bir şey yoktu. Evet. Altıncısı aleyhissalatü vesselam bu e, namaza yani bayram namazına e, bayram namazıyla baştan sonra da kalkar hutbe verildi. Cumanın tam tersine önce namaz kılınıyor sonra hutbe veriliyor. Biliyorsunuz cumada önce hutbe sonra namazdır. Evet buna e, işaret eden, delalet eden hadisler de e, malum uzunca oraları fazla girmeden Buhari'de geçiyor buna işaret eden delilik eden hadis. Yedincisi bayram namazında ne ezan, ne kamet, ne de bir çağrı yoktur. Yani biz biliyorsunuz namazları ibadetleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği gibi yapıyoruz. Yani o nasıl yaptıysa söyle yapıyoruz. yani Şimdi bayram namazında ezan okumamış, okutmamış. E, kamet de getirtmemiş. Herhangi biri kimse kalksa, kamet getirse bu olur mu? Olmaz. Ve bunun adı bid'at olur. مَنْ عَمِنْ عَمَلًا لَيْسَ عَلِهَا اَمْرُنَا فَهُوَرَدُونَ Kim bir amel işlerse, bizim yani şu işimize olmayan bir amel işlerse o ondan reddedilir, kabul edilmez diyor. Burada yani bize çok önemli bir işaret var. Demek ki kafamızdan bir şey çıkarmayacağız. ya yani, yani bir insan şöyle düşünebilir, ezanda ne var okunsa ne olur? Peygamberimiz okumadıysa okumayacağım. Yani orada ezan olsaydı, faziletli olsaydı okutmaz mıydı? Elbette okutalım. Bütün ibadetler için bunu düşünmemiz gerekiyor. Peygamberimiz yaptı mı? Nerede yaptı? Nasıl yaptı? Diye düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu değilse terk edeceğim. Onun için usul, yani e, bu ibadet usulundaki usul, ibadetlerde asl olan zecir, eşyada asl olan ibahat, Yani ibadetlerde her şey yasak ancak Allah ve Resulü'nün emrettiği şeyler yapılır. Onlar yerine getirilir. Eşyalarda ise her şey helal ancak yasak geldiği sürece, haram geldiği sürece o şeylere yasak deriz, haram deriz. Yani. Yedincisi, hatta bu ki pas geçtiğim hadiste de bir şey anlatılıyor. Orada anlatılmak istenen de şuydu. Ebu Said ile Hüdri radıyallahu anh e, Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde namazı kılıyor, bayram namazını, hutbeyi biliyor. E, Medine'nin Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Medine'nin emirlerinden Mervan bin Hakem döneminde e, Salt bin Kesir denen bir adam bir musallaya böyle minber inşa ettir. Şey, hutbeyi namazın öncesine alıyor. Aynen cuma namazında olduğu gibi Bu şekilde yapmaya kalkınca Ebu Said el-Hudru radiyallahu anh bunu tenkit ediyor ve siz diyor çok şeyi değiştirdiniz, sünneti değiştirdiniz diyor. O da diyor ki insanlar diyor dağılıp gidiyorlar, dağılıp gitmesinler diyor böyle yapıyoruz. Diyor. Yani tam Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalif hareket ediyor. Orada da sahabi buna karşı çıkıyor. Yedincisi bayram namazı onu söyledik. Bayram namazında ezan, kamet ve nida yoktur dedik. Burada bir de nida ile kastedilen edilen kardeşlerim bazı namazlarda es-salatu camiatun diye namaz toplayıcıdır diye bir ifade vardır. Ezan değildir, kamet değildir. Hangi namaz bu? Hatırlıyor musunuz? Efendim? Hayır. Es-salatu camiatun, namaz toplayıcıdır diye. Kusuf namazında yani güneş tutulması ve E ay tutulması namazında es salatu camiatun diye seslenili. Bu da bir seslenme e, namaza çağrı nida türünden birisi. 8.'si Eselatü selam Bayram namazında namaz kılarken tekbir getirirdi. Tekbirleri eee 12 tekbirdir. Her iki tekbirlerde de kıraatten eee ihram tekbirinden sonra, yani başlangıç tekbirinden sonra ve kıraatten öncedir. Evet, 12 tekbir. Bununla ilgili de deliller malum. Ee, yine Ebu Davud'da, Hakim'de diğer hadis kitaptan da geçiyor. Dokuzuncusu aleyhissalatü vesselam bu namazlarda, bayram namazlarında Sebbihisme rabbikele ala yani e, ala suresini, bir de hel etake hadisinin gâşiye diye gâşiye suresini okurdu. Bazen de kaf suresiyle ıhtarabet-i e, saat şeklinde başlayan yani Kamer Suresini okurdu. Onuncusu <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam eğer bayram namazıyla cuma namazı birbirine denk gelirse, aynı vakitte olursa, o zaman bayram namazıyla e, yetinirdi. Yani bayram namazının cuma namazının da yerine geçeceğini Ee, geçeceğini vurgular ona itibar ederdi. Bundan dolayı da bayram e, bayram namazının farziyeti ortaya çıkmıştır diyor e, müellif. Yani eğer cuma namazının yerine bayram namazı yeterli oluyorsa diyor fakihler, alimler demek ki bu namaz vaciptir diyorlar. Çünkü vacibin yerine, farzın yerine geçebilecek ancak farzdır diyorlar. Yani bayram namazı vacip ki cuma namazının yerine geçiyor. Çünkü cuma namazı vaciptir. Bununla ilgili hadisi söyleyelim. Ebu Hüreyre'den gelen hadiste e, sizin günleriniz içerisinde iki e, bayram bir araya geldiği zaman yani cuma namazı bayram namazı kastediliyor. Geldiği zaman dileyen e, cuma namazı kendisine yeter yani şey, bayram namazı kendisine yeterlidir, cuma kılmayabilir diyor. Ee, ve biz diyor, cuma için toplanacağız diyor. Yani burada demek istediği şu, bir bayram namazı biliyorsunuz, sabah güneş doğunca kılınıyor. Bayram namazı kılan bir insan o gün aynı zamanda cuma ise, cumaya gitmeyebilir. Buna ruhsat verilmiştir. Ama faziletli olan Eftel olan ne? Cuma'da da hazır bulunmak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Cuma için toplanacağız diyor. Ama ruhsat vermiş. Gelmeyecek kimselere. Evet. On birincisi Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra e, kalkar bayram namazından sonra kalkar hutbe verir ve insanların e, hutbeyi dinde oturup dinlemesi için de ilzam etmezdi, zorlamazdı. Yani dileyen, isteyen hutbeyi dinlesin, isteyen dinlemesin diye onları serbest bırakırdı. Bununla ilgili de hadis e, Ebu Davud'da sahih olarak rivayet ediliyor. On ikincisi hutbeden sonra, hutbeyi verdikten sonra kadınların bulunduğu yere gelir ve onlara vaazı nasihat eder, onları Allah'ı hatırlatır ve sadaka vermelerini emredermiş. Hatta Bilal Habeş Bilal İbni Rabah ile birlikte kadınların yanına geliyor. Kadınlara vaaz-ı nasihat edince sadakayı emredince kadınlar küpelerini, takılarını, kolyelerini hemen sadaka veriyor. Bu da bayram namazının sünnetlerinden biridir. Sonuncusu e, bayram namazı bayram namazını kaçıran için kaza yoktur diyor. Bu da yine müellifin görüşü. Buna da muhalefet ediyoruz. Çünkü e, kaza edilebilir diyen alimler var. E, hem de büyük alimlerden. Dolayısıyla bir insan kaza namazını şey cuma namazını e, bayram namazını kaçırdığı zaman bunun kazasını e, yapabilir. Bunda da bir beyis yoktur. Vallahi alim. Allah Azze ve Celle bayramları hakkıyla eda etmeyi bize nasip etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi E, musallada, namazgahda, hanımlarımızla, çocuklarımızla, e, bütün Müslümanlarla birlikte aynı heyecanı, aynı gücü, kuvveti hissedecek şekilde bayram yaşamayı, o ibadeti güzelce, hakkıyla Peygamberimizin sünnetinde olduğu gibi yerine getirmemize nasip etsin. Sübhanakallâhü ve benhamdülük. <gülüyor> Eşhedü annâ ilâhü lentestakurik ve tuğbul eyyik.